Faizin haram kılınması ve yasaklanmasının hikmeti, gerekçesi, sebebi üzerinde eskiden beri düşünülmüş ve çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Burada Gazali, Razi ve İbne Aşur tarafından ileri sürülen gerekçeler özetlenecek, sonra çağdaş gelişmelerin ışığında başka bazı gerekçelere işaret edilecektir. gazali ihya-ı şükür bölümünde nimetleri yaratılış ve veriliş amacına uygun kullanmanın gerekli olduğu, uygunsuz kullanmanın da nimete küfran manası taşıdığı konusunu işlerken, faizlik, ribevi malların birer nimet olduğundan hareketle faizin haram kılınma hükmünün gerekçesini açıklamıştır. Ona göre Allah'ın nimetleri arasında, Altın ve gümüşü yaratmak da vardır. Bunlar, kendilerine ihtiyaç duyulduğu, insanlar bu iki madenden doğrudan faydalandıkları için değil, şu iki amaçla yaratılmışlardır. A. İnsanların ihtiyaç duydukları maddelerin değerini ölçme aracı ve aracısı olsunlar diye. B. İnsanların ihtiyaç duydukları ve yaşarken faydalandıkları malları ve hizmetleri elde etmeye vesile mübadele aracı olsunlar diye. Çünkü bu iki madde kendiliğinden kıymetlidir. Ancak bunlar kendileri için değil, başka şeyleri elde etmek için istenir ve elde edilir. Her bir mal, diğer mal karşısında değerli ve matlup olmayabilir. Fakat altın ve gümüş... Her mala göre değerlidir. Her mal ona karşılık olarak verilir. Altın ve gümüşü bu iki yaratılış amacı dışında kullanmak zulümdür, haksızlıktır. Altın ve gümüş biriktirenler, şehrin hakimini hapsetmişçesine zulüm işlemiş olurlar. Çünkü hakim nasıl anlaşmazlıkları adil hükümlerle sonuca bağlıyorsa, nakit de iki mal arasındaki denkliğin ölçüsüne hükmeder. O, belli insanlara mahsus olarak değil, bütün insanların ellerinde dolaşsın ve vazifesini yapsın diye yaratılmıştır. Altın ve gümüşten kapkacak yapanlar, beldenin yöneticisini vasıfsız bir elemanın yapacağı işlerde istihdam etmek gibi haksızlık yapmış olurlar. Parayı parayla satarak faizcilik yapanlar nimetin kadrini bilmemiş ve zulmetmiş olurlar. Çünkü bu takdirde, nakit mal yerine konup, amacından saptırılmış olur. Mal yerine konunca, satılık mal gibi biriktirilir, biriktirilince hakimin ve postacının hapsedilmesine benzer zulümler gerçekleşmiş olur. Diğer faizlik mallar da yiyeceklerdir. Bunlar gıda ve deva olsun diye yaratılmışlardır. İnsanlar ihtiyaç fazlası gıdayı ihtiyaç duyduğu bir başka malla değiştirebilir, bu makul ve meşrudur. Burada amaçtan sapma söz konusu değildir. Muhtaç olduğu yiyeceği aynısı karşılığında satmanın manası yoktur. İhtiyacı bulunmadığı halde yiyecek maddelerini toplayıp yine ihtiyacı bulunmayan kimseye veresiye veya fazlalıklı peşin satan kimse, halkın ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin onlara ulaşmasını engellemiş veya zorlaştırmış olur ki bu da zulümdür. Bir gıdaya bugün muhtaç olduğu halde ondan mahrum olan kimseye, ileride aynı gıdanın daha fazla miktarıyla ödemesi şartıyla onu satmak da zulümdür. Çünkü muhtaç, gelecekte o miktarı bulsa bile ona ya kendisi veya bir başkası yine muhtaçtır. Tabatabai El-Mizan isimli tefsirinde, Gazali'nin söylediklerini özetledikten sonra tenkit etmiştir. Bu tenkit içinde bize göre ilgi çekici ve doğru görünen kısım şu satırlardır. Gazali'nin, bu iki madde doğrudan, kendilerinden, zatî kıymetlerinden kaynaklanan bir rağbet ve talep konusu değildir. Başka şeylere yönelik talepten ve rağbetten dolayı, onları elde etmeye vasıta oldukları için kıymetlidirler. Sözü, gerçeği yansıtmış olsaydı bu iki madde, başka malların değerlerini ölçmede de kullanılamazdı. Çünkü kendi değeri olmayan nesne, başka şeylerin değerini tespitte de kullanılamaz. Nitekim, metrede bir ölçü aletidir, kendine mahsus uzunluğu bulunmasa, onunla başka şeyler de ölçülemez. Altın ve gümüşün kendilerinden kaynaklanan bir talep ve rağbet söz konusu olmasaydı, bu iki maddenin birbirine eşit olmaları gerekirdi. Halbuki aralarında büyük değer farkı vardır. Faizin bütün mallarda haram kılınmasının hikmeti, karşılıksız fazlalıktan ibaret olması ve bunu alanların borçlu aleyhine servetlerinin artması, giderek yoksulun daha yoksul, zenginin de daha zengin hale gelmesi ve bunun topluma verdiği zarardır. Büyük düşünür ve müfessir Fahrettin er Raziye göre faizin haram kılınması şu hikmetlere dayanmaktadır. 1. Faiz karşılığı bulunmayan, karşılığında bir şey verilmeden alınan maldır. İnsanoğlu ihtiyaçlarını malı sayesinde karşılar. Bu sebeple malın önemi, değeri ve dokunulmazlığı vardır. Karşılığını vermeden kişinin malını almak mülkiyet hakkının dokunulmazlığına aykırıdır ve haramdır. 1 milyon lirası borçlu da bir müddet kaldığı için 2 milyon alan kimse bu beklemenin ve ödemeyi ertelemenin bedelini almaktadır. Çünkü bu para sahibinin elinde olsaydı belki onunla ticaret yapacak ve para kazanacaktı. Paradan borçlu istifade etti, alacaklıya bu istifadenin bedeli olan faizi ödedi. Bu da normal ve adildir denilecek olursa şu cevap verilir. Söz konusu ettiğiniz istifade vehimde ve tasavvurda vardır. Gerçekte olup olmayacağı meçhuldür. Şart koşulan fazlalık ise gerçektir. Vehim ve tasavvurda var olana karşı gerçekte var olanı değişmek adil değildir. 2. Dünyanın denge ve düzeni ticaret, zanaat, imar, ziraat ve çeşitli mesleklerin icrasıyla ayakta durur. Faizcilik yoluyla para kazanmak Serbest bırakılırsa, bir kısım insanlar bu kolay ve güvenli yolu tercih eder, riskli ve meşakkatli işlere girmezler. Bu da fertlere, cemaate ve cemiyete zarar verir. 3- Faizilik serbest olduğunda paraya ve mala ihtiyacı olanlar bunu ancak faiz vererek elde edebilirler. Allah rızası için ödünç verme, yardımlaşma, ihsan ve infak gibi erdemli davranışlar ortadan kalkar. 4. Genel olarak borçlanan zayıf ve yoksul, borç verense güçlü ve zengindir. Güçlü ve zenginin yoksul ve zayıftan verdiğini değil, fazlasını alması rahmet ve merhametle bağdaşmaz, ahlaki değildir. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda Bakara Suresinin 275. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren